Modern Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Biz kahvaltımızı çoktan yaptık. Hatta öğle yemeğiyle karıştırarak yaptık. Ee, öğle yemeğiyle karıştırdığımız şey biz ne diyoruz? Branş değil Branş, mi? Evet. Buna evet. da branşlaşma diyoruz sevgili dinleyiciler. İşte, ne sabah kahvaltısı ne öğle yemeği. Arada bir şey yersen branşlaşma yapmış oluyorsun. Vallahi. Uzun zamandır ilk kez saat 7 ile 8 arasında dinleyiciler üçümüzün sesini duyuyorlar. Biz de aslında heyecanlıyız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Band yayının güzelliklerinden bir tanesi. Aman dikkat radyolarınızın alıcılarıyla oynamayın diyoruz. Vallahi güzel tarafı insan baya bir dinamik oluyor normal zamanda olsaydık vallahi böyle e, kendimize gelemeden efendime söyleyeyim böyle bir daha bilgisayar açılmış da ısınamamış yani kaliteli bir bilgisayar diye düşünmeyin vallahi kendine gelmekten ziyade radyoya gelmedi sıkıntı yaşıyoruz ya yani. radyo gelsek o ...bir şekilde kendimize geliriz artık. Bir kahveyle olmaz, iki taneyle olur falan filan ama... ...bir şekilde toparladık. Ama Bilmiyorum. yani ben şeyden endişe ediyorum... ...bu bant yayında şimdi bu saatte konuşuyoruz... Evet. ...ilk saatimizde. Evet. Senelerdir biliyorsunuz modern sabahların bir... E, mottosu, var. ...mottosu vardı. Saat 10'da bitecek şekilde. E, bugün bunu böyle... ...yani şey yapan, yok eden bir yaklaşım yok ama... ...değil mi bu saat itibariyle... ...çok uzun zaman ilk defa de başlıyoruz. Bizim için ilk... Yani Yine program, gerçi onda bitecek bugünkü program. Tabii ki onda bitecek. Hadi bir de için, için şöyle bir güzel tarafı da var. Yani acaba bundan sonra modern sabahlar 7'de mi başlar gibi kafalarında bir şey olmasın. Bilemeyiz. Hatta yayın. Banttan olunca hiç tadı olmuyor diyenlere de bir cevap aslında. Belki tadı olmuyor ama daha uzun sürüyor. Yani daha uzun sürüyor bir. Yani bu aslında bu program için efsane program diyebilir miyiz? Yani bugüne özel olarak. Çünkü e, pek çok rivayet oluşuyordu. Hani program 7 ile 10 arası falan diye tamam bitti saatini biz net verdik ama başlama saati bugüne kadar hiç verilmemişti. Ve bugün itibariyle e, 7 itibariyle saatlerimize bakıyorum şu anda 7'yi... Ee, biraz geçiyor ee, geçiyor bak, olması lazım yani benim hesaplarıma göre geçiyor olması lazım sizin orada nasıl bir durum var onu bilemiyorum kendi kendine tuzaklar kuruyorsun Fahir ve bu tuzaklara düşüyorsun Düşüyorum. E, Düşüyorum, e, evet. bu da Fahir oyun için hakikaten e, one Man Show muydu, şahsi show muydu Fahir Bey, O Ege Bey'in yaptığında biz şahsi şov <gülüyor> diyoruz. Merhaba. Ege bu arada şahsi show demişken, yeri gelmişken e, istersen... Ben şu dakikalarda... E, Yok, evdeyim. Ben şu dakikalarda evdeyim. Akşam bu saatlerde İstanbul'da akşam BKM bu... mutfakta olacağım. Nerede? 13, 13 akşam oluyor değil mi? 13 akşam Ne yapmaya on... çalışıyorsun? Akşam yani bu böyle... saatlerde dediğin senin kafa iyice karıştı. Ha, akşam evet. bu saatlerde bu akşam demek istiyorsun yani. Yani cuma akşamı. Ee, bu saatlerde. Doğru söylüyor canım. Yedi ile yedi buçuk arasında bir saat dilimindeyiz şu anda. Benim i̇şte gene göre. E, geçen hafta dinleyicilerimizin kafasını karıştıran durum bir kez daha ortaya çıktı. Interstellar'a bağladık. E, geçmişten geleceğe bir mesaj yolluyoruz. O mesajımızı ben şimdi mesela kendimi dinlersen ben e, İstanbul'da olacağım demiştim. Şimdi evdeyim falan gibi paniğe kapılma durumunda da olur. Kendi kendine yalan söylemiş durumda kalırsın. Paniğe kapılırsın ama önemli olan burada paralel hayatlarımızı e, birbirine değdirmeden yani paralelliklerini korumak kaydıyla devam etirebilmek. O zaman herkese paralel hayatını diğer hayatına değdirmeden yaşama imkanı sunan bu e, de, efsane de, programa, programa, efsane programa ve aynı zamanda kuantum fiziğine çok teşekkür ediyoruz ve müzikle devam ediyoruz Modern Sabahlara. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. 103.5 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Günün hazırlıklarını yapanlara da seslenelim artık. Eskiden bu saatlerde konuşmadığımız için işte yeni uyanmış, evin içinde dolanan insanları hiç düşünmüyorduk. Biz Çok yola e çıkmış, maceraya başlamış olanları düşünüyorduk ama evde de büyük dolu macera var sabah bu saatlerinde. Evet, evin içinde dolanan değilse benim gözümün, gözümün önünde şey geldi yani evin içinde donla dolaşan bir sürü adam geldi. Ee, lütfen pantolonlarını giysinler. Onları da bir kez daha ilk azda bulun. Senin hayalindeki evdeki dolaşanlar farklı. Benim hayalimde evde dolaşanlar farklı. Ama günün ilk hareketi herhalde pantolon giymek. Yani ben normalde çorapla başlıyorum ama şimdi düşündüm de pantolonu giydiğinde hayatın karşısında biraz daha adam gibi çıkıyorsun. Pantolon kadınlar için etek. Senin ilk etmez. hareketin pantolon giymek mi oluyor? Yok çorap. İlk Ve çorap, çok en uzun süren şey çorap. Sonra tabii. pantolon. En son göynek mi? En son göynek veya mintan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soracağım. Senin çorapların evde katlı şekilde mi duruyor? Yoksa böyle hani top haline getirilmiş. mi? Yani katlı şekilde dediğim bu onun bir formu vardır ya ayarlı. Programda böyle... seni konuk olarak almayı düşünüyoruz. Teşekkürler ve bazı sorularımız olacak işte onlardan biri. Ya de Benimki... hep top top duruyor. Benimki de top top duruyor canım. Yani onu bir, bir benim bildiğim kadarıyla katlamaydı yani duruyor. Elin içine sokarsın ucunu tutarsın fış diye çıkarsın yarıya kadar katlı böyle ayağının yarısına kadar giyersin ucundan tutarsın bile pişirir diye giyersin çok rahat oluyor çok pratik bir yöntem. Bir şey soracağım top top olmazsa katlamanda ne demek? Ya katlamalı dediğim. Yeni işte... alınmış çorap mı? Hayır canım yeni alınmış bir kaplamalı dediğim onun çok ayarları... güzel fiş diye anlattı anlamadım mı? Hayır giyişini tamam. anlattı. Hayır canım ben o giyişini şey anlat topuş. alın. Tamam. Çorap normal. Topuktan mı tutuyorsun? Yok topuktan tutmuyorum şu anda. Boğazından tutuyorum. İşte ben görmüyorum ya çorabı. Çünkü çorap yok ya vahir. Yani. <gülüyor> yani ben sizin sağlığınız açısından diyorum. Ben çıkartırım çoraplarımı size aynen gör. Hayır ben katlama şeyini soruyorum. Bir i̇şte top on... top bir de öbürü katlamadı diyeyim. İşte nasıl katlıyorsun bir gösterir misin? Boğazından ne? tutuyorsun çorabı. Tamam. Ee, Sol içine sokuyorsun. Esas kullandığın elini içine sokuyorsun. Soktun soktun nereye kadar? Dibine kadar. Dibine kadar doğru cevap. Tamam. Dibine kadar tuttun. Nereye geldi? O parmak ucu kısmına geldi. İlk Baş parmak ucuna geldi. Tamam. İçinden. Tamam. Onu tut. Tamam. Ucundan içeriden böyle hafif şey yap, kısle. Tamam. Sonra çek. Boğazından da sıyırarak dış kısmı artık dışarı doğru sıyırarak. Tamam. Ne yaptın? İkiye katladın. İkiye katladın. Ya e, o da top sayılır? O top sayılmaz canım. O, o yassı oluyor. Yassı oluyor. Çünkü ve tek üst... çorap. Evet, tek çorap. Üst üste koyuyorsun ve giyerken çok büyük pratiklik. Yani eğer uygulamayanlar varsa lütfen uygulasınlar ya da... E... Şimdi bu sabah artık eline almış çorabı bir daha katlamayla uğraşmasınlar. Çünkü saniyelerin değerli olduğu anlardayız. Bir şekilde giysinler, yarın giyecekleri çorapları da gece yatarken o şekilde katlasınlar, bir denesinler. Pazartesi de yani idmansız bir şekilde başlamasınlar. Sanat tamamen katılıyorum Ege. Ve çok teşekkür ediyorum bu uyarın için. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Sizler de bunları deneyerek hafta sonu cumartesi pazar güzel çalışıp evet. pazartesi sabahı son derece randımanlı bir şekilde katlamalı çorap teknolojisine gidebilirler. Burada yalan söylemeyelim dinleyicilerimize. Biz de deneyeceğiz. Biz, evet biz ben de deneyeceğim. Bu, bir de şöyle bir şey var. Biz her hafta böyle pratik lezzetler dediğimiz e, hayata Hayır. dair pratik lezzetleri veriyoruz. Ya, yapmayacağız bunu. Yok yapacağız. Nasıl kağıt katlama sanatı olduğuna inanıyorsun da. Çorap, çorap katman, katlamaya o da, o da bir sanat. O da bir sanat. Senin katladığın çorap ayrı. Benim katladığım çorap ayrı. 103.1 Radyo Otudesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Cuma sabahında sizlerleyiz. Günün gazetelerine bakacağız ama elimizde günün gazeteleri olarak e, kaç gün öncesinin? Üç gün öncesinin gazeteleri var. Hiçbir anlamı yok. Evet yani bugün size vereceğimiz bir haber çok manasız bir haber haline gelmiş olabilir. İşte İsterseniz ben diyeyim. bir flash haber gireyim. Hakan Fidan mitin başına geldi tekrar. Bu bir flash haber olarak gelebilir istiyorsanız. Evet mesela dolarla ilgili konuşabiliriz ama e, çok nostaljik bir haber de olabilir bu yükseliş devam ederse Cuma sabahı kim bilir, ne olacak? Yani bir de şey de var. Zamanında çalıştığımız klasörleri getirdik bugün. Belki. Senin mesela demin Flash Haber diye verdiğin haber değişmiş olabilir Fahir. Tekrar başka bir yere geçmiş olabilir, bir şey olur. Yani vermemek lazım. Tamam işte Uzun biz de haline. vermiyoruz, vermiyoruz. Ee, onun yüzünden de... Onu tebe et. Tebe ediyorum, gidin ben isterseniz bir ağzımı yıkayayım geleyim. Tamam. Programımızın banttan olduğunu bir kez daha söyleyeyim ve bant yayınlarda bunu bence tekrar tekrar söylemekte zarar yok. Ee, Türkiye'nin gündemi alt üst olmuş olabilir. Eğer öyleyse biz saçma sapan konuşuyor olabiliriz şu dakikalarda güncel gelişmelerden evet. çok uzak olduğumuz için. O yüzden şu anda mikserin başındaki arkadaşımız şöyle bir tartsın durumu. Evet dünya şu halde bu adamlar bundan bahsediyor. En iyisi ben Leyna müzikle devam edeyim deme sorumluluğunu kendisine an itibariyle yükledik. Çok doğru. Çok doğru ama bu demek değildir ki bizim üzerimizde sorumluluk yok. Elbette ki var. Şüphesiz ki dinleyicilerimiz de merak içerisinde yani diyoruz burada Interstellar zaman mefhumunu kaybederek daha doğrusu zaman mefhumunu ortadan kaldırarak geçmişle geleceği aynı potoda eriterek onlara hoş bir füzyon yani zamansal füzyon sunuyoruz ki bu da yeni girdi zaten. Fay füzyon dedin. Füzyon bir de bizim yaptığımız iş işte bir misyon. Misyonlu füzyonlu <gülüyor> tatlı yayıncılık devam ediyor. Evet yani vizyonumuz. Ee, ...füzyonumuz ve misyonumuz diye... ...çok güzel bir üçlememiz var bizim. Üçüncüyü söyler misin? İşte mizyo, mizyon, misyon dediğim... ...misyon, vizyon, füzyon. Doğru. Sen niye bana bakıyorsun abi? Doğru söylüyorlar. Misyon misyon, tamam, misyon, misyon. Ege Bey, misyon var. füzyon, vizyon. Vizyon, ve vizyon, vizyon. Vizyon. vizyon, da var. Tamam, tamam, tamam. Ben vizyonu atlamışım o yüzden... Sevgili dinleyiciler, sabah şey sabah... Mi? ...vallahi birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz. Yani erken saat olduğu için mi artık? Füzyonumuz patlamamış mı acaba? Bak, mesela anlaşılmayan bir kavram çünkü yeni çıktı ortaya. Yeni çıktı, yavaş yavaş zaman içerisinde oturacak. Ha deyince olmuyor böyle şeyler. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Espiriler, şakalar, işte karşınızda modern sabahlar sevgili sana severler. Buyursunlar. Buyuralım e, dinicilerimizle radyolarının başında şu anda heyecanlı bekliyorlar. Acaba neler oluyor, neler bitiyor? Hemen sözü fazla uzatmayalım. Malumunuz bahar aylarını yaşıyoruz ve bahar deyince kadınlar göğe merdiven dayarlar diye hoş bir atasözü var isterseniz oradan başlayalım. Fire hakikaten yani one man show, nostalji show, bir de kimsenin anlamadığı binlerce yıl öncesinde göndermeler falan. Niye için... canım binlerce yıllık, yani bundan 15-20 sene önce Ama yani Mazhar Fuat Özkan'ın konseri sırasında masarın ettiği değil after Mazhar'ın de bunu... sevgili Masar. Mazhar. Bir de bunu Bant yayında yapmayacak, ne zaman yapacak Ege? Ya? Doğru. Yani hakikaten. biz üçümüz otururken kahvelerimizi içerken bunu yapsa daha mı iyi? Bant'ın güvenli alanlarında yapılacak espri. Mesela cuma günü sorarlarsa Fahir'i görüp ya sen orada öyle bir ya o çok eski bir espri biz o kaydı daha önce almıştık. Aa geçen hafta başında almıştık diye söyleyebilirsin yani Fahir. İşin içinden yani. sıyılmam için her türlü yol müba diyoruz. Şimdi bakalım bahar ayları dedik değil mi? En son bahar aylarına kaldık. Bahar ayları de tamili aylardır sıcak olur bir soğuk olur yani bugün bakıyorsunuz dışarıya nasıl yağmurlu değil mi sevgili dinleyiciler nasıl yağmur yağıyor nasıl yağıyor şakır şakır yağacak mı cuma günü yağmur yani inşallah ya, ya. Ve... ben bu laf ettim yani en azından yağsın bir cuma günü ya yağmurlu görünüyor yani cuma Hatta günü görüküyor. ama konuştuğumuz an... anda yağıyor mu ondan, i̇şte emin ondan emin olamayız ben kesin emin gibiyim yani kesin bilgi yayıyorum. yağmur yağmazsa yalnız yayına gelmek zorunda sıfayı biliyorsun değil mi evet bunları toparlanmak için, için. Ne yapalım abi yani sonuçta yayıncılık riskli bir iş, what is risk sorusunun cevabını da böylece vermiş olduk. Şimdi bahar ayları dedik, netameli aylar dedik, amman dikkat dedik, bir sıcak bir soğuk ne oluyor insan? Ne oluyor? Ambale! Bravo! <gülüyor> Egeciğim çok iyi takip ediyorsun yayını, <gülüyor> bravo! Ambale oluyor, e ambale vücutta neyi düşürür? Bombili, ee, <gülüyor> düşürür. Not Hayır, not. neyi düşürür? Vücudun nesi düşer? Dopamin, dopamin, serotonin, maalesef Latinceci sarmantin, mı direnç mi? Direnç mi? Fransızcası dirençten gelir. E, direncimiz düşüyor. Ne oluyor o zaman? Nelere açık oluyoruz? Olaylara, olaylara saldırılara, git. malzemelere saldırılara. gebe oluyoruz. Evet, dışarıdan olaylara ne oluyoruz? E, açık oluyoruz. Vücudumuz adeta bir zayıf, mini minnacık, çelimsiz bir hale geliyor. Bütün mikropların karşısında yavru kedi gibi duruyoruz. Aynen, Öyle. aynen. Gelecek hiçbir şey yok. Ve Sevgiye de aç oluyor olabilir miyiz? Ona da onun başka bir şey de yaparız. Sevgide de tabii ki. Sevgi de sonuçta bir... Bahar deyince aşk... İşte her bahar aşık olmanın sebebi o. Ben her aşık çekiyorum. olurum diyeyim. Güzel bir şarkımız var. İsterseniz onu birazdan da dinleyebilirsiniz. Gerek yok buyurun. <gülüyor> ee, tabii ki hastalıklar deyince akla gelen en önemli hastalık. Nezleş. Nezleş veya gripaj değil gripaj, mi? Gripaj, gripaj çok ya. önemli şeylerden biri. Ee, Çin'de plansorunu araştırmaya göre yetişkinler yaklaşık 5 yılda bir grip oluyorlar. Ee, bu i̇yi, ona... iyi. Saçma sapan bir araç. Çin evet, demek ya. ki çok sağlıklı. Bir kere gribin her sene yeni versiyonu çıkmıyor mu? Update edilmiş, daha Aslında güçlenmiş. Için i̇şte o herkesi vurmuyormuş anladığım kadarıyla. Yok, Çin diye bir şey var ya. Çin. Bunlar da Çinli olduğu için. Onlarda bir sıkıntı yok ama tamamen Çin. Çinler Çinli. griplerine Çin gripi mi diyorlar Mesela Türk gibi güçlü diye bir laf vardır ya. Biz Türkiye'de demiyoruz onu. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben diyen bir iki kişi gördüm. Bu sabah yine Türk gibi güçlüüm diye dolaşan var mı? Ya, öyle var bir yap var. da olmayabilir bir bu arada ben var. de yani. Türk gibi sigara içmek diye bir şey olduğunu ben duydum. Onun öyle bir tevatürünü duydum. Tamam. Ama e, Çin'de de böyle bir grip var. Onlar kendi yerel griplerini 5 yılda bir Kendi içlerinde öyle döndürüyorlardır, <gülüyor> alışkınlardır. Ama bizim için öyle bir şey söz konusu değil. Çok güzelmiş ya şey, senin... Çin'deki, Çin'deki adamın Çin gribi olduğunu demesi çok güzelmiş Habitana ya. Bir tane daha var zaten. Bir, bir de iki... Çin gribi aslında şimdi düşününce... ...böyle çakma ve uyduruk bir şey olması gerekmez mi? Ya orijinal mesela. Yok Orta Çin'den. olsan yerlerde sürünürsen Çin gribi... Ege bu tamamen senin kafandaki yanlış düşüncelerden. Çünkü Çin'de sen çok kalitesiz bir gribe de yakalanabilirsin. Ama senin durumun olursa çok kaliteli tabii, tabii. bir gribe de yakalanabilirsin. İyi yani gripler de yapıyor Çin'den. İyi Doğru. grip de var, kötü grip de var. Ne yani, istersen. Tabii, Çin evet. piyasası böyle. E, aslında sadece Çinlilere özel bir şey de biliyorsunuz. İspanyol gribi dediğimiz. E, ben onu tercih ediyorum. Yani Spanish Grip diye geçer Hı -hı. E, literatürde. O da... Mesela işte bu işin Avrupa kanalını da İspanyollar ele almışlar. İspanyol gribi de aynı şekilde. İtalyan bu gribi an. de çok meşhurdur Fahir. Yok. Arap gribi var. Arap <gülüyor> gribi. Arap ben gribinden bahsedilmedi. Sicilya'dan, Sicilya'dan çıkmıştır İtalyan gribi. Ee, benim de bildiğim Mafia o mesela. Masya 1, grip 2. Zaten Sicilya'nın en büyük esprileri. Ben her yıl grip oluyorum. Yani dinleyicilerimiz hatırlarlar. Ben gibi bir gürgül koyabilir miyim Ege? Çünkü senin söylediğine çok farklı. Öksürdüğüm var. dönemi tüm dinleyicilerimiz çirkin bir şekilde yaşadılar yayını. Her ne kadar mikrofondan uzaklaşmaya çalışsam da... Beyhude'ymiş. <gülüyor> <gülüyor> ...diye giriyordu. Hatta mikrofondan uzaklaşacağım diye eğilip büküldüğümden... ...öksürürken belimi bile incittim ha yani şimdi ben senin dediğine geleceğim. Tamamen senin savlarını çürütecek bir hadise. Ha, bir benim kişi, savlarımı çürütecek. Evet. Birçok kişi e, daha sık grip olduğunu düşünüyor aslında. Halbuki yani, yani sen her seni ben her seni grip olurum grip olurum diye güzel bir şarkı var. Bunların çoğunun gribe benzer başka hastalıklar olduğu ortaya çıktı. Yani aslında sen grip olmuyorsun. Ne oluyorsun? Ne oluyorum? Ne oluyorsun? Amel. <gülüyor> Bak arkadaş <gülüyor> bugün cuma ya rahat gelen ne, ne oluyormuş? Amel oluyormuş. Hiç duymamış mıydınız bu kelimeyi? Cırcır Hayır, cır lanın gün... <gülüyor> Daha şeydir. <gülüyor> da, da, <gülüyor> da, da, daha bakası o da öksürük yapar. Tıp dünyasında yepyeni gelişmeler var. Onları da sıcağı sıcağına vermeye devam edeceğiz. Griple ilgili araştırma için yaşları 7 ile 80. Duydunuz zilin sesini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Banteyi yapıyorsunuz? Tamam dinliyoruz valla dinliyoruz ya. ya. Ben not alarak dinliyorum seni. Fark. Yaz oktay lütfen Yazıyorum, ya. Yazıyorum tamam. Sen zaten şey yaşları... Teta... Yaşları... 25 le... yok yedi yedi o kadar çıkıyor yedi <gülüyor> kaç yedi 81 arasında Oo, biraz geniş şey... grup tutmuşlar <gülüyor> hayır yani zaten başka yaş grubu yok dünyada 81 su kaç kişi var yedi den yedi diye programı bile vardı o bir ama Çinde 81'dir Çin. 81 <gülüyor> onlar yaşlı çünkü. ve çortamız yüksek doğru, doğru. Ee, 7 ile 81 arasında değişen 151 kişi de e, araştırma yapıldı tamam dokuz ayrı <gülüyor> <gülüyor> yani ben o istatistik şeyi gibi konuşmak istemiyorum 151 kişi ne ya? Çin dediğin milyar 200 milyon nüfusu Burada... var. 151 kişiyle şey mi olur ya? Elini sallasan 151'e çarp var ya. Yani ortalama hakikaten... İşte metrekare... bir mahallede komşular arası yapılmış bir araştırma gibi Mahalle değil ya apartman. Yani vallahi apartman. Çin apartmanı doğru. Çin apartmanı dediğin yaptı. 151 kişi. Ee, çocuklar her iki yılda bir gribe yakalanırken... Ay yetişkinler... Bize çocuklar diyorsun zannetti Fahir. <gülüyor> Bant yayın olduğu için tepki göstermeyecektim. Şu anda tepki göstermeyecektim. Bunların hepsini içinden de konuşabilirim. Neyse ederim. o olduğunuz şey grip değil. Abartmayın yani. Ama ben garibim. E biliyorum. neymiş peki o zaman onu söylesin bana. Arkadaş söyledi ya, Amel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman grip oldum diye iş dolaşmıyor. Garip oldum diyebilirsin mesela. Ay ben bir garip oldum falan diye. Çok da güzel şarkısı var. İstersen onunla devam edelim. Bak eti tabula mı vurayım sana mı atayım? <gülüyor> bir garip yolcuyum <gülüyor> hayat yolunda. Yolumu kaybettim. Bir iş Modern sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. Cuma sabahında band yayınımızla devam ediyoruz. Aramıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyoruz. Ve şu anda güncel olmayan gündeme bakıyoruz. Buyurun. Ee, o zaman ben müsaade ederseniz Fahir Bey. Ben Yok, bir abi, haber mi? ulaştı elime. Fransa'nın neleri meşhurdur? Ee, Fransa'nın... Fransa Fransa'nın havasına, parasına güven olmaz. O mu? Değil. Ee, Fransa'nın kulesi meşhurdur. Ne On... kulesi? Eytal. Eiffel. Eiffel tamam. kulesi. Geçiniz o zaman. Belediye konuşsunuz. kulesi, saat kulesi. Bunlar... Su kulesi. Su kulesi var. Su kulesi var. Onları abi. geç. Kule değil. Kule değil. Fransa'nın, şimdi söyleyemeyeceğim ama şarap çok kötü bir alışkanlıktır. Lütfen altını kalın harflerle önce yazıp altını da kalın kalın çizerek. O da değil. Böyle... Notre Dame'ın Kamburu mu? O da değil. Notre Dame mı? Ama yaklaştın. Notre Dame. Değil. Sefiller mi? Değil. Bir dakika Fransızın. Fransızın Daha böyle yapı. Bir şey yapı, yapı, ya. yapı Yapısal düşünün, değişiklik yapı. ihtilal. Fransız ihtilali. Yapı, yapı düşünün. Yapı bina gibi böyle bir Lormu. şey. Louvre mu? Hah. Yani nesi? Müzesi. Müzesi, Müzesi. ve sarayları. Müzesi evet. ve müzeciliği. Müzesi ve sarayları. Versailles Sarayı'nı biliyorsun Serhat. Sen görmüş mü Versailles Sarayı'nı? Yı? Uzaktan gördüm. <gülüyor> Bunu çünkü Lourdes'a o şeyleri, heykelleri dokununca bunu şey yaptılar ya, istenmeyen adam ilan ettiler. Lourdes'a Lourdes gezdikten sonra tamam bu da, yani, da aynıdır diye. Bir yani. de saray yani, saray ne gezeceksin. Bizim işte videomuz da burada. Efendim burada da kahve makinimiz, bakın mutfağımız, her şey ne diyecekler? dışarıya falan. açık mı? Açık mı? Dışarıya da halka. Hem de ayakkabılarla giriyoruz. Çok güzelmiş. Vallahi bundan sonra saraylarda, müzelerde bir yasak geliyor Fransa'da. Ne geliyor olabilir? Fotoğraf çekmek serbest ama nasıl fotoğraf çekmek? O selfie çubukları var ya, onları tamamen yasaklıyormuş Fransa. O selfie çubuğu hakikaten bilmiyorum. Versailles Sarı'nın içini ama... Herhalde e, kırılacak, dökülecek bir, bir şey vardır. Selfie canım. çubuğunda insanlar kendilerinden geçiyorlar. Evet, bir de kontrol Bütün kontrol dünyadan süt. soyutlanıp sadece o kameraya bakıyorlar ama o kamera onu... Yani kameraya baktığı için çubuğu görmüyor. Nasıl ağaca bakmaktan ormanı görememe diye bir şey varsa... Öyle çubuğa, bir şey vardır. Nasıl kameraya bakmaktan, telefona bakmaktan çubuğu Aslında görmüyorlar. Aslında şimdi bir 10 yıl sonra falan e, tekrar serbest bırakılabilir. Çünkü artık o zamana kadar insanlar o selfie çubuklarını adeta vücutlarının bir uzantısı, bir organ gibi kullanabilecek hale gelecek. Şu anda da öyle kullanan var Fahir. Ya var da Oktay. Ha kullanamayan da var diyor. Çok var. Çok var. Yani kurslar açması lazım. Fransız belediyesinin, Fransız belediyesi dediğim Paris belediyesi olur. Büyükşehir. Efendim Paris Büyükşehir Belediyesi. Lyon Belediyesi değil mi? Başka hangi şehirlerimiz var Fransa'da? değil mi? Yani eğitici, öğretici de bir program bir taraftan. E, Marsilya olabilir mi? Marsilya değil mi? Başka nerelerimiz var? Ege sen sesini çıkarmıyorsun. Evet. Nereler var Fransa'da? Nice olabilir. Nice. Değil nice değil yerler mi? var diyelim. Devam edelim. Devam edelim. Orada ba kurslar açar. Ben açarak... bir kere siz selfie çubuğu gördünüz mü hiç? ever Kullanımda. selfie çubuğu mu? Gördüm ben. Evet. Ben dükkanda gördüm. Dükkanda o kadar uzadı ki. O şeyden aşağıdaki teknik rakamlarla konuşmak istemiyorum ama asma kadar uzandı. O Oradan da bir garsonlarımızdan biri de isterseniz ben buradan çekeyim sizin kolunuz ağrımasın dedi yani. Hiç peki so sonuç peki. ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Fotoğrafı görmedim ama of çubuğun çıktığı an, uzadıkça uzadığı an hepimize bir heyecan oldu. Zaten ne biz... kadar uzayacak acaba diye bakıyorduk. Hem heyecan yapar hem bir süre sonra korkuya sevk eder. Gark eder hatta adamı. Çünkü ilk başta hani zannediyorsun ki 3 3,5 santim bir şey uzayacak ya da biraz çantadan daha. Çantadan çıkıyor tabii evet. canım. Ne kadar uzayabilir ki çantadan evet. çıkamıyor. 3 3,5 metreye kadar uzayabiliyor. Biliyor. Bunun çubuklu. böyle bir korkunç adeta şeye geliyor. Ne derler ona? Bir Godzilla'ya dönüyor. E, bence de tabii tehlikeli. Bak bu adam mesela gidiyor Lürda oraylara buralara dokunuyor. E, selfie çubuğuyla nerelere nerelere dokunuyor. Ben oralara buralara dokunurken fotoğraf bile çekmedim. Çünkü o dokunma hafızasını aldım bazı şeyleri. O heykelin durumları hala dokundu. Aldım bir tane işte PDF'imde bir şey vardı. Heykelin adını da mı bilmiyorsun? Ben atıyorum içerisi heykel dolu. He, her heykelde tanışacak halim yok ki. Buyurun birader. Ben zaten sizin. tanışma diye değil, ne bileyim? Çok beğendiğim bir heykel vardır da hani. Yok, ben genel diye... heykel malzemesine baktım. <gülüyor> Neymiş? Altıvar mıymış? Öyle mermer gibi parlak parlak bir şeydi. Hiç alçı değildi işte. ona baktım zaten Bizim alıştığımız sokakta gördüğümüz heykeller alçı oluyor ya Hı. Bu bayağı mermiri tık tıklayarak Kalite malzeme kullanmışlar çok yani Tabii o zaman da Fransa zaten niye çok gelişemedi Hiçbir masraftan kaçınmadığı için Valla 2014'te <Gülüyor> en yararlı Keşifler listesinde ilk sıradaymış Selfie Çubuğu Biliyor muyduk bunu keşf Ben bilmiyordum bunu de, Keşif demek de çok şey değil yani e Keşif canım ya yok yıllar önce yani sen yapsaydın önce, Fahir yapmış adam ben ya, zaten yapmasalardı ben de yapardım. Kaç yüzyıl <gülüyor> önce fotoğrafçılık çıktığında adam <gülüyor> fotoğraf makinesini düğmesine zopayla bastığına inanıyorsun da en temel şeyi öyle başladı bu selfie çubuğu hadisesi. Yoksa şimdi adam çıkmış diyor ki ben selfie çubuğu icat. iyi yaptın Ne yapmış adam 1 sene önce. Selfie çubuğunu çok iyi kullanan bir adamdan ben çok etkilenmiştim zamanında. Gerçekten o hani o sakarlık, o böyle bir acemilik bilmem ne hiçbir şey yoktu. Ne kadar süredir kullanıyordu bilmiyorum ama o en heyecanlı kısmı da selfie çubuğunun o fotoğraf çekildikten sonra o zopa kısaltılarak ya da çevrilerek fotoğrafa bakma anı. O kadar heyecanlı ki o. Aa, doğru. Ondan sonra kötüyse bir daha uzaklaştır, bir daha mı çekiliyor? Kötü olmasa da yapılıyor galiba o hareket. Kötüyse tabi yani. Bakalım, tekrar tekrar. Ama evet, kötü, tekrar kötü olmasa uzatalım. da. Bir tane daha, bir tane daha falan diyor. Öyle bir. Vallahi ben atlasa başladım. Şimdi 15. Selfie çubuğumu. Selfie çubuğuna başladım artık. O selfie sen... çubuğu eğitimine mi başladın? Tabii tabii. Vermedim ben senin fotoğraflarını söyleyeyim. çekmekten sıkıldım. Sen artık kendi fotoğraflarını çek. Vallahi bana da bir eziyet. Yani sürekli olarak tamam her gün ha, bir doğru. şey yapıyoruz. O eziyetle mi? Sen peki eğitimi ama... aldın mı Fahir? Sen eğitimi almadan Atlas'a eğitim vermeyin başladın? Ben vermedim canım o zaten zaman içerisinde kendi kendileri çözer. Yani ben şey eğitimi de vermedim. Telefon eğitimi de, tuvalet eğitimi de daha vermedik yani. Temel ama... eğitimleri evet. selfie çubuğundan başladı. Selfie çubuğu da temel eğitimlerden bir tanesi. Aslında Çocuklar çok için. önemli ya. Yani anneler babalar deliriyor olar çocukların fotoğraflarını çekmek için yani bir de bu dijital makineler şakır şakır çekiliyor ya. Evet. arka arkaya böyle bir kafasını sağ çevirmişken 40 tane sola çevirmişken 40 tane onun yerine çocuk kendi oyun oynarken şimdi de oyuncaklarını da oynuyorum diyerek bir fotoğrafını çekse anne baba da rahat etsin tabi. E zaten cep telefonunu çok iyi kullanmıyor mu bebekler çocuklar? Evet işte ama selfie de biraz şeyler. Evet selfie şey boyutunda düşünme. Yani biraz o çocuk boyutu olur onun. E, Öyle 50 santim Şer, 60 santim. Şelfi şu bu. Baba şelfi bu. Al diyor zaten şelfi diyor. Altar. Ağlıyor bağırıyor şelfi diyor. Hem de sen fotoğraflara bakarken sana da bir sürpriz olur. Çünkü kendi çektiğin fotoğraflara bakıyorsun sıkıcı bir şey. Çocuk bak baba bugün bunları yaptım diye verse eline. Sen baksan. Ne mı? kadar Çok sıkıcı güzel. bir çocuk o da yani. Sen de tabii baba olarak bebeğin olarak hepimizin. Oynumuzun borcu yani çocuklarımızla ilgilenmemiz lazım da <gülüyor> nasıl ki yetişkin hallerinde çünkü çocuk onu yapmaya başlarsa 35 yaş yaşına geldiğinde de bak bunu da, bu fotoğrafları çektim diye Sana göstermez zaten ya yani kendi arkadaşına gösterir bir şey i̇şte gösterir İşte arasında da şey olmasın istenmeyen adam ilan edilmesin diye ben şimdi Ama hemen... herkes de selfie çubuğu olduğunu düşün bütün bebeklerde Yani herkes doğduğunu düşün herkes birbirine gönderir şey Ama sonuçta müzelerde kullanılamayacak bundan sonra saraylarda müzelerde yani Çok meraklıydık sanki Valla çok hastası varmış öyle değil mi? Çok herkes çubuklarıyla geliyormuş. Selfie'nin en güzel tarafı fotoğraf çekiyorduk bugüne kadar. Hep birisine çektiriyorduk. İki kişi çekemiyorduk falan. Şimdi mesela sarayı tek başına geziyorsun. Ne yapacaksın? Bir adamdan rica edeceksin. Ondan da her seferinde rica edilmez. Ama ben selfie çekmedim diyemem ama çekerken hakikaten şey oluyorum. Utanıyorum Yaşta ilgili mi bilmiyorum. Yani Yaşla ilgili bir de sanki o dönemsel bir şeymiş gibi geldi. 20'li hani. yaşlarımızda kendi kendimizin fotoğraflarını bu kadar kolay çekebilseydik... ...acaba hiç utanmadan şaka şaka 20 şakır şakır şakır ben kendi, hali kendi fotoğrafımı çekeceğim... ...yapacak bir sürü işimiz vardı o dönemlerde. Yani o yüzden e, bizim zamanımızda olsaydı biz de yapardık belki. Ama şimdi bize garip geliyor. Yani ben utanıyorum açıkçası. Hani şimdi bir dönemsel evet, bir şey. Geçen senenin modası hadi şimdi de devam edelim gibi geliyor... Halbuki alakası yok ve artık bu oturdu yeni bir canım. şey oturdu. Böyle bir şey devam edecek hayatımız boyunca Bir şekilde öğrenmek lazım Selfie çekmeyi i̇şte diyelim müzede, Hakikaten selfie çekmek ne demek ya Arkaya bir şey eser mi alıp çekiyorsun e Ne yapacaksın müzenin 360 derece bilmem ne şeyleri var zaten Müzeye gitmek de ona bakarsan saçma Hayır arkaya Mona Lisa'yı koyuyorsun Bir şey koyuyorsun böyle selfie Bu Mona Lisa bu da ben yani Ben artık çok küçük çok Mona Lisa fotoğrafı gördüm. Küçücük kibrit kadar bir şey işte da Mona Lisa. Ama onun önünde kendini çekince biraz daha anlamlı oldu. Yoksa Mona Lisa'nın çok güzel versiyonları var internette. İsterseniz hemen açayım bir tane. Hadi bir iki tane. O zaman herkes Mona Lisa resimlerine baksın. Modern sabahlar aksın gitsin. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Müsir 30'da bir radyo türdesiniz modern savalar devam ediyor sevgili dinleyiciler Cuma sabahlarını bir süredir bant yayın olarak gerçekleştiriyoruz bir süredir dediğimiz işte Bu geçen şey Cuma gelenekselleşen ikinci gibi bir şey söylüyorsun yani yani şey gelenekselleşeceğini biliyoruz yani önümüzdeki haftalarda da Cuma'ları band... sonuçta geçen hafta da şey diyebilirdi Fahir yine yani şey yap geç, geçen hafta da ilk yayında. Geleneksel es diyebilirdi. Var öyle. İkinci yayında dediği için haklı çıkmış Tabii, oldu. kabul Özür edilir. Biliyorum Gidip ağzımı yıkayacağım. Bir de bir şeyin geleneksel olması için kaç defa olması lazım? En az iki. İki kuşak mı? Evet. Yani iki tane olması gerekiyordu. iki tanesi yani alalım. Geleneksel Modern sabahlar Bank yayını olması için Ali'nin Atlas'ta mı yapması lazım bu yayının? yok öyle bir şey yok. Yani kişiden... yok, kişi Yoksa sen karışma şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada çocukları konuşuyoruz. <gülüyor> kişi... Kişiden kişiye... Yani ne kadar zamanda bağlandığına bağlı. Mesela biz... İkinci haftada bağımlısı olduk değil mi bu bant yayının? Ben hastasıyım canım. Hatta geçen hafta bağlandık biz bu bant yayına. Yani bi... Bağlandık dediğin gibi yani şey olarak bağlandık. Duygusal olarak bağlanmadık mı? Hastası olmadık bu bant yayına. Valla billah böyle bir güzellik e, var tamam, mı? O zaman geçen haftadan itibaren geleneksel olmuştur bizim için. Umarız ki siz sevgili dinleyicilerimiz için de olmuştur. Hoşçakalın. Teşekkürler Oktay. Keyifli sohbetiniz için. Benim demek istediğim bu e, bant yayının Bence en güzel tarafı ikram olması. İkramı da e, dükkanımızda yaptığımız için çayımız kahvemiz hiç eksik edilmiyor. Kendimiz koymuyoruz. Böyle arada bir aşağıya sesleniyoruz. Geliyor ve çok havalı bir şekilde devam ediyor. Radyoda bir kuru çayla bir kahveyle devam eden yayıncılığımızda bambaşka boyutlar. Fahir Öğünç'ün az önceki e, tabii ki... Kayıt arasında bize şöyle seslendi. Ben çok fantastik bir şey yapacağım. Herkes ne içeceğini söylesin dedi. Ve şu anda kendisi Latte İçiyor. Evet, hoş geldiniz Fahir Bey. Yani Latte içenin yaptığı programla bir düz kahve içenin yaptığı program bir olur mu? Şüphesiz ki olmaz. Ee, Oktay Demirci'nin ne içtiğinden hiç bahsetmeyeceğim. Ben bile. sen böyle bir şey içeceksin diye bir havaya girdim. Sana eşlik yediğim diye böyle bir şey içtim. Böyle bir şeyi yayında olduğumuz için ne olduğunu söylemiyoruz. Fahir, beni şu anda resmen yayan bıraktın. <gülüyor> Hakikaten latte içen... Canlı yayında latte... Gerçi ya canlı yayında olmadığından... Bank yayında latte içen çok, ilk radyocu olarak Bank'ta çok oyuncu. latte içen vardır da... Hakikaten latte nasıl... Fayir, nasıl oluyor ya yani? Ya latte nasıl bir şey biliyor musun Çocuklar latte yaşanmaz. Aman e, anlatılmaz, yaşanır. Yani latte içen... Yaşanmaz deseydin daha havalı olabilirdin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani benim için bir yaşam formülü latte. Hakikaten öyle söyleyeyim. Yani artık bakış, bakış açım değişti. yani Şöyle sormak istiyorum. Daha önce hiç, latte içtin mi? Heavy over latte. Yes, once. Yani bir keresinde içmiştim. Bugün ikinci geleneksel latte günleri benim için başlamıştı. Hakikaten çok güzelmiş ya. Hababam içiyoruz kahve. Bir süt bir şey girsin bünyeye gerçekten de faydalı bir şey giriyor. Yani tabii ki kahvenin de faydaları burada yıllar içerisinde bin defa söyledik. Damar sistemimizi affedersiniz böyle ilik gibi yapıyor. Efedersin, efedersin dediğim... dedim kıs, kıs diye kan pompalıyor. Kan, kan pompalıyor. Tabii. Dipçik gibi yapıyor insanı falan filan özellikleri var ama içinde sütle yani inanılmaz muhteşem bir şey. Daha önce neden aklıma gelmedi? <gülüyor> daha önce neden aklıma Bence geldi? Bence daha önce içmemiş. Vans dedi ama değil evet, mi? Yani ben şey şu açıklamadan istiyorsam. sonra ben pek şey yapmadım. Hayır şeyden bahsediyor Radyoda nasıl içerim latte? Nasıl içerim latte? Kim yapacak? Ya? Kim köpürtecek onu? Yani, e var abi fık fık şeyleri var. Fık yani. fık köpürtücüleri var. Ben getireyim sana ondan. Fahir sen bu kadar hastası olduysan ama bir gün burun kıvırırsan işte o fık fıkı ben Bizim eve götürürüm. <gülüyor> yani onu söyleyeyim. Süt olmuyor ki. Yani. Mayonezli ve ketçaplı kahvede sen radyomuzun alırız. dolapları her zaman mayonez ketçap olur. Süt alırız. Sevgili dinleyiciler şimdi bizim e, radyomuzdaki genç arkadaşlarımız umumiyetle dışarıdan yemek siparişi verdikleri için ve onların içinde küçük mayonez ve ketçap paketçikleri var. Evet. Fakat yani şimdi yaklaşık e, 10-15 genç arkadaşın günde tükettiği meblağı'yı düşünün. E, bu arkadaşlar da genelde... ketçabı ke da çok sevmiyorlar anladığımız ya kadarıyla. Ya ketçabı sevmiyorlar ya mayonezi sevmiyor. Ben ha baba, mayonez görüyorum. Yani <gülüyor> bir dükkanı döndürecek kadar, e, bir paketçi dükkanını döndürecek kadar, paket servis yapan bir dükkanı döndürecek kadar... Hakikaten mayonez ketçap var. Ama hiç süt yoktu bugüne kadar. Ee, ondandır belki latte içemememiz. Ben de bir latte içeceğim galiba. Hakikaten lattesiz yayın yapma. Geçen Allah. günlerime yanıyorum ben. Valla 42 yaşındayım ve lattesiz geçen günlerimi acıyorum. Kaba bir hesapla da baya bir gün tutuyor. Çünkü 42x365... Çocuklar, yani... Sen ne zaman içtin hmm. en sonu? Makacina önce? içeceğim. Makacina. En son ne zaman içtin latteyi? Latteyi ben. ben en son herhalde aşağıdaki dükkandayken içmişim. Hadi canım. Tabii canım. Ne? Ben latte içeceğim. Arada bir cappuccino içtiğim oluyor da. Yani 40 yılın başı bir yanlış latte çıkacak da onu da sana ikram edecekler değil mi? Ama bu adamın milkshake içtiği günleri daha dün gibi hatırlıyoruz. <gülüyor> Çilekli milkshake de çok güzelmiş. 40 yaşında adama milkshake içmek hiç yakışır mı Ege? Onu erkek gibi içersen yakışır. Pipetini atıp bir tarafa lak lak lak lak diye testiden içiyormuş gibi düşün. Sanki bir pehlivan iki güreş arasında ayrın içiyormuş gibi. ...şu anda gözümün önünde... ...seni kısmetinle canlandırıyorum... Kişiyi ...ve Oktay'ı da canlandırıyorum... Değil, kıspetiyle... ...hadi bir neşveden edin diye... ...diyesim var... ...ama e, kendimizi zor ...çünkü Oktay'ın e, kısmet deyince... ...akan sular durdu... ...hep güleşçi olmak mı isterdin... ...ne oldu? Ben mi? Ne bileyim böyle... ...şu anda sen söyleyince ben de düşündüm... ...yani öyle bir şey olabilir... ...ama ben Ege ile güleşmem herhalde... ...Kırpınar yani. ne zaman bu arada... Keşke aramızda böyle bir şey olsa. Ilah 40 erişmemize gerek yok ya. Yani Katılmadan bileyim, o, da. Yani Kendi aramızda da de güreşebiliriz. Durduk yere kıspet Biz eşekası da yapmıyoruz değil mi birbirimize? Yo bu şu yapıyor. <gülüyor> evet yani bu arkadaş ben, çok bizim beni, bir bu arkadaş eşekası e yapıyor. Yani 40 zamanı zaman Ama çok yapmıyor. uzun zamandır çok, hayır, çok yapmıyor. Çok çok özür dilerim konusunu ikinci sefer böldüm ama yani çok uzun zamandır yapmıyor. O en son sandalyeyi kırdı ya. Evet. Ondan sonra e, bir Utanca. kesildi O da bir buçuk sene falan oluyor değil mi? E, tamam canım o da şey değil sinirden kırmışım gibi değil Bir şaka yaparken kırdım onu da söyleyeyim yani O da bir sinir göstergesi bence Sinirli adam şakası yaparken mi kırmıştın? Hayır nasıl? canım bir şaka yapıyordum böyle böyle Sandalyenin mi? otururken ayağına şey yapıp Böyle pıçit diye kaydıracaktım hı hı. O tam olmadı bir Sandalyenin biraz şeyi vardı e, Netameli bir sandalyeydi Ya bende böyle deli gücük vardı e, Yani deli gücü vardı Dolayısıyla otomatikman sandalyenin bacağı kırılınca ben de bir şey oldum. Rahatsız oldum. Demek ki dedim eşek şakası da o kadar, yani daha doğrusu el, el şakası, ee, o kadar da yapılmaması yapılması gereken bir şey. Gibi. Benim bacağıma vurduğun zaman o sandalyeden önce miydi, sonu mi? muydu? O, Hayır. O sen önceki hikayeyi anlatıyorsun. <gülüyor> Ama ben onu ya. hatırlıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır, onun üstüne şey gelmişti de ondan o, o hikaye unutuldu. Her sabah kalktığımda seni hatırlıyorum diye bir, bir arkadaşımız sana öyle diyordu ya. ya. Yine böyle bir şaka. Belini çıkardın Sonuçunda. çocuk. Evet, belini çıkardığım çocuk da ona da buradan bir kez daha selam olsun. <gülüyor> Sende de bir şeyler atma şakası var değil mi Ege? Nasıl ya? Mesela kalem At. malem atma. Ben sen ne attın bugüne kadar? Bana ne attın? Bana atmadın da attığını ben hatırlıyorum birilerine. Birkaç Şu, defa ha, lastik, lastik. Da, ha, lastik, lastik şakası. Diye yaptım. Birkaç defa da uçak yapıp stüdyoda açma Yok yok lastik, lastik şakası vardır Ege'nin. E Oğuz, çok şakacı çok muğallit bir adamdır yani valla bu sohbeti e, bitirirken tekeyç biraz birazdan makacina içerek ikinci e, yarıya devam edecek olmamız isterseniz tatlı bir şarkıyla veda edelim hadi lütfen Ve, veda, zaman, derken, veda derken veda derken veda derken bu saate mi veda ediyorsun ne hayır, hayır. Hayır. Bir hayır e, birazdan makacinalarla karşınızda olmak üzere hoşçakalın modern sabahlar modern sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şu dakikalar içinde büyük bir heyecan içinde mikrofon karşısındayım. Çünkü ilerleyen dakikalarda e, derme çatma stüdyomuza bir fincan lüks moccasino yani moccarica gelecek çok önemli gerçekten. Neşme geldi adamı. Vallahi gelir. Yani ben de olsam bana bitti da gelir. Bitti mi senin latte? N? E bitti bak enerjim düştü gördün mü? Yani sanki bu dünya yıllardır bunu bekliyormuş. Bir şey eksikmiş bir şey eksikmiş, eksikmiş de ne eksikmiş kendi de bilmiyormuş. Meğer eksik olan latte'ymiş. O zaman Mocacina gelene kadar buyurun efendim. Biraz gündeme daha doğrusu güncel olmayan gündeme dönelim. Buyurun. Biliyorsunuz Madonna e, en sevilen sanatçı. Ünlü bir müzik dergisinin kapağına ne oldu? oldu. Kapak, Kapak oldu. oldu. Ee, Bu da diğer son açılara kapak oldu. Vallahi e, şey bir röportaj yapılmış kendisiyle. Hı hı. Kendisiyle ee, şahsi bir röportaj. Tabii Madonna. Madonna'nın niye parantez içinde yaşı yazılmıyor? E çünkü Artık belli bir, bir noktadan sonra yazılması ayıp. 50 üstü oldu değil mi Madonna? Evet 50, 50 6, diye geçer. 57 olması lazım. Hadi canım. 6, 57 tabii ki takip yapmışım. mesafesine bir şey kalmamış. Hmm. Muazzez Ersoy ile 1 o zaman o. Tabii devre olurlar Muazzez Ersoy ile. Doğru. Doğru iyi, iyi şey yaptınız onu da Lady Gaga ile şu anda bir e, sorusu sorulmuş. 2011'de bunlar bir e, Madonna'nın Express Yourself şarkısından çalıntı Express olduğu... Yourself. Yani akıllarında i̇stersen olmayanlara da Biraz dinleyelim istersen Fahir Born This Way şarkısı Lady Gaga'nın evet. Aha da bundan çalıntı demişlerdi biliyorsunuz Hatırlarsınız 2011 yılından beri konuşmamıştım Madonna bu konuyla ilgili Hep içine atmıştı hep içine atmış, Aynı atmış, hadise de var atmış. biliyorsun Selami Şahin'de Kayan için söyledi geçtiğimiz günlerde Levent Kırca ile Cemil Maz arasındakini biliyorum doğru. Doğru. Aynısın, en, en aynısın o. Aynı olay aynı Bir olay. de sürekli oluyor galiba değil mi o e Bir de, de şarkıların birbirine benzemesi de artık haber olmasın ya yani Sene olmuş 2015, bir de artık pop, 2015. Kıytırık pop şarkılarından bahsediyoruz. Nedir yani? Ama hmm. sen de şimdi Madonna'ya, Lady Gaga'ya kıytırık mı diyorsun? Express Yourself'da, Born This Way'de ikisinin gölgedeki şarkılarından hiç şey yapmasınlar. Kusura bakmasınlar. Tabii canım. Valla 2011 yılından beri ilk defa sorulmuş. Daha doğrusu Madonna'yı ilk defa konuşmuş bu konuyla ilgili. Dile gelmiş. Aman demiş çaldıysa çaldı artık hiç umurumda değil demiş. Aynı evet. benim dediğimi demiş işte, işte. Sefası olsun. Başı ha. göl ayağı olsun. Şey okumuş mu? Beddua okumuş mu? Yok, Çünkü Madonna'nın bedduası tutar, tutar diye biliyorum. Tutar, tutar mı? Tabi tutar tutmaz mı? Kaç tane adamı yedi bitirdi be böyle. Şampiyon kaç yıl kendisine gelemedi. Yedi yıl kadar bir onun şey var süresi var. O bedduasının hmm. tutmuş süresi var. Lady Gaga'nın benim yerime geçmek istediğini zannetmiyorum demiş. Kadınları birbirine düşürmeyi seven insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Aha da bu oyuna gelmeyeceğim demiş. Aa, çok güzel tam 8 Mart röportajı gibi bir şey olmuş yani sanki çamurda güreştiriyorlar gibi birbirlerine düşerlerim de böyle bir laf taşıyalım şey yapalım. O yani sizi şarkılı çalmış. Hatta çok şarkı çok iğrençti ben toparladım demiş. Ne dersiniz Madonna hanım? Yorum yapacağım Biz ama yavan yavan olacağından korkuyorum. Evet, işte Servis beklediğimiz mi? an geldi. İşte evet, Macchino ço, Macchine. Ve... Çok teşekkür ediyoruz işte. geldi Ege'nin, Fahir'in e, hafif demli çayı geldi. İnce belli teşekkür bardakla. ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizde çok sık gerçekleşen hadise var ya Handi Yener'le genelde... daha yüksek tavanlı bir yerde yapsaydık yayını Çünkü Kapaçino'nun köpüğü baya yüksek Hakikaten şu anda mikrofona değiyor abi Bu adeta. arada sen Makacino dedin diye ben Kapaçino diye verdim ama Umarım <gülüyor> aynı neşmeyi devam ettirirsin Tabi tabi Kaşık hmm, Kaşık ay Allah nereden Makacino'nun köpüğünü ben kaşıklamadıktan sonra nasıl tad alacağım bundan Serçe parmakla gir Serçe parmakla gir Dalaman <gülüyor> Neyse o da hep bir sıkıntımız <gülüyor> olsun <gülüyor> Ne diyordum? Adını sen getir Bizde Hande Yener ile Demet Akalın arasında sıklıkla yapılan şey vardır ya Demet Akalın Bir de onlar çok çabuk Gaza demoralize geliyor. de oluyorlar onlar. Hem demoralize <gülüyor> oluyorlar hem çabuk da gaza geliyorlar. O ona bir şey diyor, o da bir şey diyor. Demoralize oldum. Ee, ama Madonna ile Lady, Lady Gaga soğukannlığını şey. koruyor. Ne kadar güzel işte bunlar bizlere örnek olsun. Ama yine Madonna yani burada konuyu kapatmış çok güzel derlemiş, e, toplamış, ablası kapatmış. Oluyor yani sonuçta olgun kadın kaç yaşında 56-57 diyoruz, takip mesafesi diyoruz, bir şeyler diyoruz. Yani Kimsenin kalbini kırmak istemem ama Lady Gaga diye bir şey de kalmadı bir sanatçı ülkemize geldikten sonra düşüş girmiş oluyor gelmedi. Madonna da geldi. Bon Jovi için de. bile böyle. Yani Guns N' Roses geldi. Ondan sonra rock and roll bitti. Yani Üyada. sihir Türkiye'den mi geçiyor? Öyle bir dönem Justin, var mesela. Justin Bieber. Justin geldi Bieber için. geldi mi Türkiye'ye? Yani e tamamen ya. pasaportsuz geçiş yaptı diye şey çıktı. Ya. Aa doğru. Justin Bieber demek ki genç yaşta geleceksin geleceksin. Michael evet. Jackson geldi mesela. O, o özürlüğü zaten ya. roketledi. Yani böyle bir şeyler var mı? Resmen <gülüyor> Melanchi. Queen geldi. Şey Queen diyorum ya. Freddie Mercury gelmiş miydi? Turist olarak gelmişti. O birleşik şey oldu. <gülüyor> Marmaris'te değil mi? Dustin Hoffman mesela. Düşün bir daha şey aldı mı? Hiç Oscar'ı mı? Yıldırım Dustin. Bitti. Sting, Sting bitti ya. Sting'den şarkı duydunuz mu siz Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra? Yok. Yok. Bulamazsın ya. Resmen ülkemiz adam yeme konusunda adeta bir cennet ya. Bon Jovi mesela kaç defa geldi yok bitmeyiz ya bir şey olmaz falan diyerek bitti. bitti Brian Adams bitti aa Brian Adams doğru ya şey vardı işte düet yaptı en son Ferhat Göçer'le düet yapan kimdi Michael Brandon, Bolton Brian Michael Bolton da. o zaten zaten bitikti demeyin. zaten daha önce Türkiye'ye gelmiş olabilir yani öyle söyleyeyim bir Leonard Cohen var galiba ...gelmeyen değil mi? Oldu canım kaç sefer geldi? E, Dolandırıcılıktan sonra muhasebecisi? Ondan sonra onu dolandırdılar. Yani Türkiye'ye gelen ya başına ya kariyeri bitiyor... ...ya başına bir iş geliyor... Maalesef... ...bir şeyler oluyor yani. Geleceği yüzden... şey başta da gelmiyor kimseler. Nasıl Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında... ...türlü tevatürler vardır ya... ...yıllar içerisinde üstüne kaybıldı. İşte yemin ediyorum sanatçılar içinde ...Türkiye bir Bermuda Şeytan Üçgeni. O yüzden buradan bütün dünyadan... ...bizi dinleyen sanatçılara sesleniyoruz. Hepinizi Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'miz cennettir. Ülkemiz çok güzeldir. Bridge Tugender diye bitir oktay. Ya nazar boncuğunu diyoruz. hemen havaalanında takacaklar ya uçağa binmeden takacaklar ona göre şey geliyoruz o da var tabii yani. Nazarı da tutar. Neyse bu konu bağlandı. Madonna ile Lady Gaga konusu bağlandı. Hep Herkes biraz... 2011'den beri 4 yani. senedir, 5 senedir. Çünkü bu böyle bir uzursuzluk vardı ikisinin uzadıkça de. uzadı. Hayranlar arasında uzadı. o konu bağlamış. Bence Madonna şey dedi. Zaten bitmiş kadın bir darbede benden yemesin diye. Hmm. Hakikaten Lady Gaga'dan son bir numara gördünüz mü? Aylardır, yıllardır. Valla et, etten sonra bıraktım ben. Kıyma o da. Yok, Yok ya. Et Yok bildiğin antrikot diyor. Antrikotları Antrikotlu üstlerine yapıştırı yapıştırı. O anca yapıştıra. şimdi kıyma diyor. 250 gram kıyma ile şov yapıyoruz diyor. Bunu bilene, bu, bulabilene aşk olsun. Neyse helali hoş olsun canım. Başları göl ayakları kural Lady olsun. Gaga gene çok güzel şarkı yapar. Gündem alt üst olur o zaman bizim gene neşemiz yerine gelir. O zaman hadi bir Madonna dinleyelim. Hadi ya hakikaten Madonna güzel. mı diyorsun Lady Gaga mı diyorsun? Madon Madonna. Madonna. Madonna Mador Madora. Madora dinleyelim hadi. O zaman sıradaki şarkı Madonna'dan gelsin. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar 3, 2, 1, Motor 103.1 Radyo 3D'siniz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saate başladık. Hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Ve gündeme dönüyoruz. Buyursunlar. Gündeme dönüyoruz. Gündem adeta kaynıyor. Ve biz de bu kaynayan kazanda acaba yolumuzu bulabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Sokaktaki adamda bakalım neler düşünüyor. İsterseniz hemen sokak röportajlarını dinleyelim. Evet, kablo de... uzası aslında sokağa kadar şey yapalım. Valla şurada bir 30-40 metre kablo alamadık ya. En kötü aşağıda... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim mikrofonum sokağa uzanır. Sarkıtma mı yapacaksın İncelemen, o kadar? Bir deneyim mi? Dene. Bilader Ama bakar mısın? Pıt pıt olmasın. Kapatıp sonra orada aç. O zaman da bir şey yok. Yapmadın derler. Sevgili dinleyiciler Çok özür yaptı ederim. yaptı. Evet belli ki yaptı. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler bir saniye. Evet, sokak röportajları için e, muhabirimiz Oktay Demirci'ye bağlanıyoruz. Sen evet. ilk önce konuyu sor, Oktay da oradan bağırarak sokağa sorsun. O ya, Oktay, e, sokaktaki adama sor. E, soruyorum abi, dinliyorum, ben seni duyuyorum şu anda. Seçimler yaklaşıyor, e, bu seçimlerde ne olacak, e, neler gösterecek? E, evet, sokaktayız şu anda ve e, sokağa soruyorum. Seçimlerde ne olacak, neler gösterecek? Bağırarak sor, durun, 3. kattayız. Sokaktayız şu anda ve tüm sokağa soruyoruz. Seçimlerde ne olacak? Neler gösterecek? Soruyu değiştirebiliyor muyuz Fire? Değiştir Oktay. Evet, sokaktayız şu anda. Seçimlerden seçimlerde ne olacak? Neler gösterecek? Evet, ee, sokakta Seçimleri diyor, seçimleri. Kime vereceksiniz oyunuzu diyor. Bir dakika, bir dakika bir araba geliyor. Herhalde duydular. <gülüyor> herhalde duydular sorumu. Bir saniye. Duyan geliyor yayınıza. Yok abi kimse geçmiyor ya sokaktan. Evet, e, sokak, geleyim mi ben? Sokak sessiz kaldı. Evet, ee, Ben geleyim mi stüdyoya? Gel gel. Gel muhterem gel. Heh. Gel. Çok gel. güzel ya. Siz de sokağa çıksanız da sokak <gülüyor> çünkü nabız demek. <gülüyor> Hakikaten Oktay Demirci'ye teşekkür ediyoruz. Sokağın nabzını tuttu. Nabızda maşallah zın zın zın, zın, zın diyor. Atıyor, atıyor. İsterseniz <gülüyor> isterseniz hemen gündemimize dönelim sokaklardan sonra madem öyle National Geographic desem size. Akla gelen bir isim. Muammer National değil Muammer Nasyonel Kimsahlara <gülüyor> fısıldayan adam mı? Maalesef değil Paul Nicklin desem size <gülüyor> hmm, Fen bilgisi öğretmeni o mu? Fen bilgisi öğretmeni evet var. fen bilgisi öğretmeni var öyle tanıtımı var Fen ben bilgisayar fen bilgisayarlarla falan filan yüzüyor, bir şeyler yapıyor ya falan hiç filan. Ya fen bilgisi öyle Dağlara şey Dağlara tırmanıyor. Bizim fen bilgisi öğretmenlerimiz gözümün önünde geliyor. Hiç öyle şeyler yapmıyorlar. Bizim fen bilgisi öğretmenimizin de kaza vardı bir tane mavi. Biraz da toplucaydı. Ondan sonra merdivenler çıkarken "Blapum" geliyor diye bağırıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir anımız vardı. Ortaokulda. <gülüyor> Çünkü lise 1'de herhalde fizik aldınız. Ee, ben şu anda e, Anadolu sesinde şey diyordum, TMC diyordum. Anadolu sesi dedin G bir açıklarsan çünkü Anadolu sesinde nasıl girdi mi deme, ne, ne kadar ne diyeyim. kadar heyecanlandığını fark ediyorsun Fahiremi değil mi Ege'nin? Yani sesi girdi Anadolu, yani Anadolu Lisesi. sesinde. <gülüyor> evet falan. Neydi diye... Ege Kayacan'la Anadolu Lisesi günleri güzel de senin bir eserin var. Onu biraz bahsetmek ister misin? Yakınlarda da yayınlanacak. Merhaba. Ee, Anadolu Lisesi güncesinde ben Ege Kayacan. Sizlerle birlikte olacağım önümüzdeki günlerden itibaren. Bir şey soracağım Ege. Hay hay. Ee, bu yedek listeden girmek senin için bir avantaj mı oldu dezavantaj mı oldu? Teşekkürler. Ve neden diye de ben soruyorum. Yani e, yedek liste benim için aslında hayatı e, farklı algılamaya neden olan bir yaşanmışlık oldu. Çünkü Tam umudun gittiğini düşündüğün anlarda her zaman hayatın bir yedek listesi olduğunu e, işlerini şey hissettim. Umudu asla kaybetmeyeceksin. Yedek de olsa bir yere bir şekilde girme şansın asla kaybolmasın diyoruz. Ve değerli öğretmenimiz Paul Nicklin'a. Gerçi... O mu gerçekten fay? Yok canım Fembeksi öğretmeni değil. Fotoğraf çekmek için gittiği Antarktika'da dev bir fokla burun buruna geldi neyle gelecektin ya affedersin buzulla, ya, buzulla diye. kutup ayısıyla gelmediğine dua et. çok affedersin yani e, fok dediği şey o kadar da şey değil ne derler ona sempatik bir hayvan en azından hani onun da zarar verici özelliği var eyvallah yani fok mahvetti ya bizi nasıl? Zamanında o sevimli fokumuz var ya bir tane. Hepimizin foku Bütün vardı. balıkçıları mahvetti. Kaç tane diyorsun. Sevimli foku psikopat fok haline getirdiler ama ya orada. Mustafa Koç'un fokundan bahsediyor. Evet evet efendim. neydi adı onun Cansın mı? Yok ya Cansın değil ya canısı değil. <gülüyor> badem badem. Badem badem. Yani ama onda biz her şeyi kendimize benzetiyoruz ya. Aynen öyle tabii can. Bir de bunlar farklı oluyorlar Oktay yani senin kutubunun foku ayrı. Akdeniz foku ayrı. Eee Öleceğini sandığı bir anda ise Fok e, fotoğrafçıyı yakaladığı penguenlerle beslemeye çalıştı. Aslında ne kadar hakikaten hayvanlar diyor ne kadar vefakar ne kadar sevgi dolu. Adama kanat açmış yani. Adama ne deniyor, o kanat şeydeni? açmış dediğim penguen kanadı mı? Ben birer ızgara penguen kanadı alayım. Ha pengu penguenin şeyi değil mi? Pengueni direkt vermiş mi ye bunu diye. Yani işte beslemeye çalışmış, bakmış o da şey değil. Bir şey diyeceğim, fokunda şey yok mu ya? Neyi? Ne oldu Ege senin kafan karıştı. Ben yayına biraz efekt vermeye başladım. Sen ne yapıyorsun ya orada? Ha sağdan soldan efektler adlı şeye mi girdin? Siteye mi girdin? Hı -hı. Tatlı tatlı veriyorum. Vallahi teşekkür ederiz de biz o efektleri hiç duymadığımız için ne yaptığını bilmiyorum. ben e, kendi esbirlerime efekt vermek çok hoşuma gidiyor, değil mi sevgili dinçler? Biz hiç duymadığımız için şey yapamıyoruz Ege. Bir şey diyeceğim ya. Fok'un şeyi yok mu? Palet Öyle mi? Bir, palet mi deniyor ona? Ne deniyor? El. Fok'un eli denmiyordur ya ona. Yani nasıl koyunun kanat denmez mi kol. Kanat mı? Bana da kanat gibi mantıklı geliyor. Mesela yani. benim adım Sarı Kanat Ege'ydi ama balıktan geliyordu ismimi hatırladım bu kadarıyla. <gülüyor> Doğru. Fok'taki de şey işte. Kol. Yani Koyunun kolu olduğuna inanıyorsun da çünkü kasaba gittiğin zaman ben bir kol alayım diy diyorsun sana kol veriyor. Gerçi foklar el çırptığı zaman el dediğimize göre kol dememiz mantıklı. El kol. Gerçi Eline onlar kol ele de. benziyor yani kolsuz eli var. Gibi. Belki fokun kanadının ucundadır eli. Nereden biliyorsun? İlla kolunun ucunda olacak diye bir şey yok. Şu anda farkında değilsin ama sana çok tatlı bir kahkaha geldi. <gülüyor> Eline koluna sağlık iyi gecim. Neyse e, doğa fotoğrafçısı Pornikl, İsveçli arkadaşı Göran'la beraber e, leopark foklarını incelemek üzere Antarktika'ya. gittik. Aaa foku da ama çok farklıdır. Yani fok öyle laleçtan değildir. De, yani. Efendimle söyleyeyim her yerde bulabileceği foklardan değil. E, Okyanusu açıldıktan kısa bir süre sonra karşılarına yakaladığı pengueni parçalayarak yiyen bir fok çıktı. Şimdi fokun bütün sevimliliği ortadan kalkıyor. Zaten Akdeniz'de kalmış 500 tane fok. Onları korumamız, üstlerine titrememiz gerekirken bu hayvanları penguen parçalayan vahşi hayvanlar kategorisine sokmak. E ne yapsa bir de mi söyleyecek dışarıdan? Başını çevirecek öbür tarafa. Ya, bir de mi söyleyecek? Çekecek tabii o fotoğrafı. Ya fotoğrafı da çeker. Sonuçta hayvanlar Antarktika'da ıssız yerde yani. Orada da atıyorum bir şey olsa, e, dürüm söyleyeceği bir yer olsa, bir şey olsa, bir çorbacı olsa. Ben mi dedim onu orada yaşasın diye? Ece canım sen. O mu dedi? Ye, o mu dedi ben burada yaşayayım yaşayacağım. E ben diye. burada yaşarım. Fokları da yer mi diyor yani? Ya fokları foklar birbirini yemiyorlar canım işte. Yani şey bari penguelleri. Ki penguen de yenilecek en son hayvan. Korkunç bir manzara ile karşılaştım. Sana göre çok üzülüyorum Fahir. Burada evet. bir e, şey yapmak istiyorum Ege. Sana göre yenilecek en son hayvan farklı. <Gülüyor> foka göre yenilecek en son hayvan. Farklı. Ama penguenler sevimlilikleriyle şeyi, efendim. O kadar sevimli ya. hayvan yenir mi ya? Yani değil bana da daha Çok suyun dibinde yakala koca koca balıklar vardı. Çok üzüldüm de az önce koyun kol falan diye konuşuyordunuz. İnsan oğulları yani. size sesleniyorum. Yani Ve evet, ben hiç bugüne kadar penguen yemedim. Hayır, koyun koyun kimse da de buna penguen yediremez. Koyunun da bir kendine göre bir kendine özgü bir sevimliliği var. Ağzı çok çirkin. Ağzı çok Bengo de o kadar incelesem bulursun Hayvanları neye sana. göre tüketiyorsunuz? Ağzına, Ağzına göre. göre Mesela çok çirkin ağzı hayvanları tüketiyoruz Çok çirkin ağzı hayvan var mesela, mesela deve, yedin deve yedin Deve Devenin ağzı güzeldir ben severim devenin Ben Neyse. deveyi yemem deve kinci olur çünkü Yersen yarın öbür gün onun yavruları da sana gelir Kendisi gelir diye korkuyorum yavruları değil Mesela ağzı çirkin hayvan yine Dana en Koyun kork. Çupra Barbun Bak mesela değil ağzı mi? En iğrenç hayvan. <gülüyor> ağzı güzel olan bir hayvan söyle. Aslan. Aslan. Yemen. Kesinlikle. Çünkü hakikaten e, açtığı zaman hayranlık uyandırıyor ağzı. Hatta aslan ağzı diye çiçeği vardır. Teşekkür ederim BG. Güzel, güzel yakaladın. Güzel oldu Onu güzel ismini yani. hemen bir tane şey yaz istersen. Hakikaten ya dur şurda Onu kurdurduk sistemi milyon dolarlık sistem Efektleri kurduruyoruz. Randomanlı kullanamıyoruz. Vay ben haberi anlamadım yalnız. Yani fotoğraf çekiyorsun. <gülüyor> Aslanı. Fok. Pengueni evet. mi parçalamış o mu? E, yiyor yiyor ondan sonra e, bunlar işte birbirlerini gaza getirmişler. İki kişiler ya az önce bahsettiğim gibi. İsveçli arkadaşıyla. Ha İsveçli arkadaşıyla. Gidek mi çekek mi? La şişt, biraz daha yanaşak Oğlum yok ya herifler şey yapıyor falan diye böyle. Kendi aralarında tabi lanlılıp biraz daha argo konuşuyorlar tabii. falan. E Antarktika'da nasıl konuşacaksın? Hep aralarda Luke Skywalker. Luke Skywalker sürekli olarak küfür küfür aradan çıkmadan kelimeleri ayıkla. adım attığın anda şey değil mi? Çok soğuk Luke Skywalker'ı diye girmez misin Antarktika'ya? E başka neyle gireceksin? Başka türlü de Türkiye'de. konuşamazsın yani. E bir süre sonra Devfog ağzındaki pengueni bırakarak adama doğru yöneldi. Fotoğrafçıya. Daha e fotoğrafçıya. iyisi geldi. Evet. Kocaman açtığı ağzının içine kamerayı aldı. O an. işte o an istersiniz görüntülere tekrar bakalım e, stüdyomuza yansıtıyoruz. Çok sağ ol e, görüntüler için. Neyse Fok ağzını kamerayı alınca bunlar dehşete kapılmışlar. Gitti milyon dolarlık makine diye. Ben de ilk önce ondan korkar e, Tam c avcı hikayesi gibi bu ya. O yüzden görüntüler yok diye mi bağlanacak. Hayır. Fok bir anda geri çekildi ve sakinleşti. Su, pislak, su. Bu an inanılmazdı. Biraz uzatıyorum kusura bakmayın siz uzatıyormuşum gibi geliyor ama... ...hikaye ağzı hakikaten şey... ...bir süre sonra dalıp ağzında bir penguenle tekrar fotoğrafçıya geldi. Aa. Aa. Fotoğrafçı da şey değil mi? Kardeşim makineyi yedim ben senin ağzındaki pengueni bir daha nasıl çekeyim? Bir de bunların ağzı kokuyordur bence yani... Yani bizim suyun içinde kokmaz ya? Yok vallahi kokar oktar çünkü bir benim... kamera çünkü çok kokutur Yok yediğin şey içeriden içeriye. ya mesela bir sarımsak yediğin zaman da suyun içinde de yesen sarımsak sarımsak kokar yani. Tabi koklar sarımsak yiyor mudur yemiyor mudur onu bilmiyoruz da. Ne oldu bir vipleş duydum ben? Vipleş leş buldum. <gülüyor> ah teşekkür ederim egedim vipleşlerine sağlık sağlıyım. Ee, mesela bizim kedimiz var. Evet. Ee, İsmini söyle ama öyle paşa, evet. paşa, Paşa mesela sürekli olarak balıklı mama tüketiyor. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. E, ama şey yani yanına yanaşıp böyle bir esnemesi vardır ya kedinin. Evet. şey Öyle bir mideden şey kokusu geliyor ki e, balık kokusu. Bir de yani yanına bir soğan kırma diye eksik. Gerçi eleştirdiğim şeylerden bir tanesi yani. Çok özür dilerim ben e, bu telefondan efekt verme kısmına daldığım için sohbetin başını kaçırdım. Fok diyorduk, paşaya geçtik. Paşaya geçtik, bunların ağzı kokuyor, fokların ağzı Yok şu andaki kokuyor. konumuz ağız. hayvanlardaki ağız kokusu. Hayvanlardaki ağız kokusu. Yani şu anda onu konuşuyoruz, ben tamam. de nasıl geldiğimizi bilmiyorum ama bırak kendini. Ve ağzında e, penguenle geliyor. Ay sen bunun üstüne o korkan adamlar bir an önce, yani bir dakika öncesinde... E, türlü türlü tedirginlikler yaşayan e, hayatı gözlerinin önünden film şeridi gibi geçen adamlar bir anda yumuşa o üçü birden birbirlerini dürterek resmen poz veriyordu lafı Bağır, edilmiş de. mi Bahir? resmen poz veriyor bak bak mahsus, poz yapıyor, yapıyor. mahsus, mahsus yapıyor diye bu laf edilmiş mi? valla bir sarmaş dolaş fok bir anda öbür arkadaşı bir anda alt alta üst üste ondan sonra hep beraber penguena dalmışlar amın işte bak hep gösteri sen yiyorsun kanatlar gümlerse, falan Orada bir sohbet, sohbet sohbeti aç. Valla iki günlüğüne gittiler. Bir hafta kalıp geldiler. Olan pengueni olmuş. Ya bazen, Erken mi girdi? Benim esprim, <gülüyor> benim kodum ge diyerek girdi. <gülüyor> <gülüyor> Valla olan pengueni olmuş. Hani bu doğa fotoğrafçıların falan hayvanların dünyasına hiç karışmama prensibi var ya. Karışmama prensibi var da doğa fotoğrafçıları da kendilerine ikram edilen şey yiyorlar. Gidiyorlar yeri geliyor bir kabile bir şey ikram ediyorlar. İşte onu diyorum. Yani hiç karışmama prensibi var ya, e bu fok buna acaba itiraz mı etti? Gel karışın ya, gel siz de bir ortak olun, bir şey yapın falan diye. Valla orada birazcık şey korkusu diyelim, gelecek kaygısı diyelim biraz daha. Kimin? Fotoğrafçının gelecek kaygısı bir takım şeylerin önüne geçmiş. Afiyet olsun ne diyelim yani hiç yemedik de demezler sağda solda. Tüm foklara sevgilerimizi gönderiyoruz sevgi dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tunesi'niz modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Buyursunlar. Fa. Ne oldu? Ne oldu? Bir heyecan oldu. Panteyinde heyecan kumkuması. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bilgisayar uzmanı James Vanerton'ı tanıyorsunuz. Bilmiyorum. Ama bilgisayar uzmanı dediğin de işte orada mouse buradan takacaksın, şey yapacaksın. Windows kuruyor. Başka ne yapıyor? Daha çok şeyler yapıyor ama bu özelliğiyle... Şey, mesela hesap makinesi, mesela YouTube'una giriyoruz, Face'e giriyoruz, Faça'ya <gülüyor> faça giriyoruz, giriyoruz, Faça'ya bu. <gülüyor> Faça'ya girebiliyor muyum mesela bazı Ki, yerde yasaklı şeyler? Yani bilgisayar yani. tarafıyla değil de, uzmanlık alanıyla değil de, e, sines, sinestezi diye bir şey varmış, bir hastalık varmış. Duydun, duydun şu Yo, şarkısını biliyorum. biliyorum. Sina sine kurban sina sina karabanina benine yara 하다 şey devam edersin diye ben şey <gülüyor> Yani <gülüyor> duyum ikiliği deniyormuş buna. <gülüyor> bu aynı anda duyma. Ee, mesela sana bir kelime söyleniyor. Tamam. O Ben başka şey... kelime anlıyorum mesela. <gülüyor> dikkatini dağıtıyor. <gülüyor> sen diyorsun İstanbul Boğazı o tip O kelime mesela, var. O kelime mesela dikkatini dağıtıyor çünkü sesli harfler farklı farklı tatları hatırlatıyor sana. Affediyor <gülüyor> biraz açıklar mısın nokta? Mesela kolaj ne bu? Kolej. Kolej diyor mesela. Ya sen James Bond'un e, mü? Kolej deniyor. Hı hı. Ne geliyor aklına? Kutu kola. Sosis. Sosis mi? Sosis tadı geliyor ağzına. Ya o şey olabilir. Kolejde Şimdi belki çeviri... kantinde sürekli olarak şey tükesüt diyorsundur. Ne bileyim zamanında çok iyi kantince sosisli yapıyordur. Kolej zamanında ince de... ağzına öyle bir sosis tadı geliyor. Öyle yani. olsaydı ben mimarlık denince şey çünkü... Mimarlıkta bir sosy yedik. Mimarlık deyince gözümde sosy canlanması lazım. Ama bu galiba çevirden kaynaklanıyor. Ben Anadolu Lisesi mezun olduğum için hemen e, İngilizce düşünüp Türkçe konuşuyorum. E, <gülüyor> Te tebrik ederiz. O yüzden yani. biraz yavaş konuşuyorum bazen. E, mesela kolej. College... Kolejle sosy mi olmuş? Kolej. yok. Öyle bir öyle bir alaka yok. Yani mesela Karen ismi. Hı hı, e, bu beyefendinin aklında yoğurt tadı çağrıştırıyor ve ağzında böyle yoğurt tadı geliyor. Nasıl bir ortama? Böyle Karem de ama süt gibiksiz yani. Ama nasıl olacak? Gibi yani. Yani. <gülüyor> yani. nasıl bir yoğurt? Süzme yoğurt mu? E, affedersin e, köy yoğurdu mu? Diyeceğe insanın aklına süt yani, gelir, yoğurt gelir, gelir değil mi? Gelir. böyle? Yani şekerli yoğurt mu? Oktay seversin sen. Yer misin? Valla bazılarının sevdiği tatlar ya da kokular ama bazılarında da tiksinti yaşıyormuş. Ya bana. bende de var o aslında. Demek ki ben de yıllardır çözemediğim şey şu anda açıklığa kavuştu. Senin aklına lezzet değil türkü geliyor Fahir. Onu biliyoruz. <gülüyor> o, <gülüyor> da bir, o da bir rahatsızlık. Bak oradan da mağdur olabilirsin tamam, Fahir. Ondan da mağduriyetim var ama bazı şeyler daha... Benim ağzımda şey tat bırakıyor yani farklı tatlar Ekremsi bırakıyor. Ekremsi bir tat bırakıyor mu? Yani bu yemekle ilgili olmayabilir ama... Mesela atıyorum mesela Ege... Dendiği zaman benim ağzımda böyle hafif böyle baharatlı e, böyle alt notalarda kadifemsi dokunuşlar üst notalarda da böyle meyve aromaları öyle bir tat bırakıyorsun benim baharatlı ağzımda. Baharatlı ve meyveli mi? Baharatlı ve meyveli ve kadifemsi dokunuşları lütfen ihmal etme. Bak. O zaman tam neredeyse bir milt şey ya çok enteresan bu ya. Ben bunu hiç duymamıştım daha önce. Bizim sohbetimiz daha enteresandı Oktay. Bizim sohbetimizi işte sonra da haberi okumuştuk. Hiç ikilenmiyor adam ya. Ne dediniz en son? Mezze, ben de ağlı ya. Milt şey dedim. <gülüyor> <gülüyor> mesela, en son ben façada kalmıştım. Nöroloğu varmış bir tane bu beyefendinin. Ee, Benim altımda dört tane nörolog çalışıyor diyormuş. <gülüyor> Neymiş nöroloğunun adı? Ramazan <gülüyor> mı? Richard. E, demiş ki, e, demiş ki ne? Şöyle demiş. E, mesela yoğun bir lezzetin anı ne bu? Dur bakayım. Nane diyorsun mesela. Hı hı. Tamam mı? Evet. Nane e, elini uzun ve serin bir cam ya da mermer sütün üzerinde gezdiriyormuş işine. Mermer sütün mü? <gülüyor> mermer, mermer sütün. sütün. Ha, sütün. Ee, Ay, i̇ki tane yani. nokta için mi beni kırıyorsun? Yok ya? canım seni kırar mıyım? Şu andaki kendi ellerimi mermer bir sütün üstünde hayal ediyorum. Evet. Hakikaten ağzıma şöyle bir mint tadı geliyor. Nane mint der edelim. demez yani adam bunu hissediyor. Nane kusura bakma Oktay ben de İngilizce'ni biraz konuşturmak istedim. Şimdi Oktay özür dilerim de bu adam bazı kelimeler duyunca kafama bunlar geliyor diye bir röportaj vermiş bir ve de haber değil olmuş? Bir kişi değil bu. Kişi. Herkes mi aynı sütunu düşünüyormuş? Hayır herkes de farklı farklı şeyler çağrışıyor. Mesela nasıl Fahir'de e, neydi bu şeyin adı? Muzdarip olan insanların Muzdarip olduğu durumun adı sinestezi, sinestezi. Nasıl mesela e demin Çarkı Türk'ü çağrıştırdı Bunlarda da öyle yani sinestezi Duyum ikiliği denen bir şey varmış mücadele kişi edeceğiz yani Peki, Peki nasıl, nasıl kişi mücadele var? edeceğiz ne yapacağız Nasıl buna karşı koyacağız? Hayatımızın kalitesi düştü resmen. Ben çok sinestezi maturu olarak yaşamak istemiyorum ya. Evet, sinestezi orada zaten erken teşhis çok önemli sinestezide. <gülüyor> erken teşhis tedavide en önemli etmen. Ya ben çok şaşırdım şu anda. Gerçekten çok şaşırıyorum şu anda. Ne demiş? 35 yıl içinde sinestezi üzerine sayısız çalışmalar var falan filan demiş nöroloğumuz Richard Bey. Biz Neyi de vardır? boş çalışmıyoruz yani demiş. Durmuyoruz çalıştırıyoruz demiş. Seslerin renk duyumuna yol açtığı kişilerin genomunda dört bölgenin farklı olduğu Yalnız ortaya çıktı o güzel konusunu öyle genomun falan diye konuşmasın. Hakikaten o. Ha. Yani Genomu menomu karıştırmadan konuş. Genomuma laf yok bir kere onu da söyleyeyim yani benim genomuma laf edecek adam. Daha doğmada özür dilerim Oktay. Ağır bir şekilde cevabını veririm kendisine. Hmm, o zaman ben kendisine Marul diyemek istiyorum. Marul'un onda ne çağrıştıracağını da çok, çok iyi. Kendisi iyi bilir. Marul 5 mesela. Evet sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor. Radio 3'simiz Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar <gülüyor> devam ediyor sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Ee, bu bölümümüze de Güzel bir şekilde 1-2-3-4 motor yerine başka bir şeyle başladık. İsterseniz haftanın bu son iş gününün sabahında siz de yeni bir güne başladığınız ilk dakikalarda bu nidayı duyun. Bir anda roketleyin. Belki güne başladığınızı düşünüyorsunuz ama yeniden bir ateşleme gerekebilir. Onun için Fahir size sayacak. Buyurun Fahir 1-2-3-4-5-Ateş! Evet, programımızın Fahir. son dakikalarında olmamız bizim için ee, şu anda en büyük teselli. Ya gerçi 3-4 yaşında çocuklara bunu yapınca çok eğleniyorlar. Ama dinleyici kitlesi olarak sanırım şu anda hitap ettiğimiz kesim o değil. ama her Yo gibi... ben ben çok etkilendim. Hepimizin fayda. içindeki ettim. çocuğa seslenmiş gibi düşünün. O da içinizdeki çocukta ateşlesin bir şeyleri. Tam uyak değil mi senin burada kullandığın sanat? 5 ateş tam uyak mı hocama dönüyorum. Tam uyak, tam uyak. doğru. Hukta <gülüyor> Bey ben zengin Ben etkilendim. Uyak. Çocuklar da ondan etkileniyordur. Evet. Mesela 1-2-3-4-5-5-5 desen o zaman zengin uyak. Allah Allah. Tabii ki. Aa tahtamızda inceleyelim. zengin he? uyak oluyor. Evet. Evet, evet sevgili gençler. Zengin uyak, tam uyak. Hani bunun ilk uyak diyoruz Ne oldu efektler? efektler siz duymuyorsunuz tadı olmuyor diye ben de kendi kendime dinlerim nasıl olsa diye zaten e telefondan oyunumu silmişim efektleri dinlerim e, şu anda efektör EGK'ya can diyoruz başka da ne diyelim e, diyecek kelimemiz yok hafta sonuna giriyoruz e, son toparlamaları yapalım e, genel temennileri alalım e, efendime söyleyeyim istekler e, ve dilekleriniz için muhakkak bize başvurun diyoruz ben dileğimi söyleyeyim e, şu dakikalarda e, nerede olacağımı tam kestiremiyorum ama akşam İstanbul'da BKM Mutfak'ta olacağım. Orada olanlar, civarda olanları beklerim. Esprilerle, şakalarla uzun bir aradan sonra İstanbul'da izleyicilerle buluşma. Nerede diyeyle, buluşuyorsunuz İstanbul'da olacağım. dinleyiciler? BKM Mutfak'ta buluşuyoruz. Ege bir şey soracağım. Böyle BKM Mutfak falan ne yapmaya çalışıyorsun sen? Şey. Ana akım Ege. <gülüyor> bir espriler, bir şakalar peşinde <gülüyor> koşuyoruz. Aynı sorulara aynı cevaplar. Aynı konulara aynı sorular. Ege'ye teşekkür ediyoruz. Bu bir band yayının daha sonuna geliyoruz sevgili evet. Pazartesi sabah Portreleri canlı yayınlar. Portreleri yapmayacağız mı? Ne? Portreler Portreleri, portreler köşemiz vardı biliyorsunuz Cuma günleri. Evet ya Cuma günü portreler köşesi vardı. Niye Neydi yanmıyoruz? o portreler? Portreler bir kişinin e, tamamen mi? hayatını anlattığımız bir... Öfşemiz var mıydı? Vardı tabii canım. Sen doğru portföylerimiz var. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Dürüstü ki yapamadık arada Orada da şey başlıyor. Ee, küçük hikayelerin başlıyor ya yastık altı hikayeleri. Yastık altı o da başlamadı bak kaç ay başladı. genç arkadaşlarımın kendi ismiyle söyle. Hayır yastık altı hikayeler diyorsun. Şey e, ezogelin hikayeler. E, hayır canım Tevfik abinizle. E... E, o da ezogelin hikayelerde yapmayacak mısın sen Bu Bence ezogelin hikayeler gibi bir efsaneye dönüşecek yani. Ezogelin hikayeler. Yok, bak kaç senedir bekledik. Bak, umutsuz adam görüyorsun. Ya umutsuzluğa kapılmayın. Ege'nin dediği gibi bir hikaye Vardı bu programın başında ee, neydi o senin Anadolu Lisesi'ne girdiğin hikaye vardı giremediğini düşündüğün anda yedek listeden girdin bu bize bir umut oldu. Siz de hayata bir yerden bir şekilde yedek de olsa girme şansına sahipsiniz. O zaman Fahir sen bu Fahir abinizle minik hikayeleri yap. Ben de bu portreleri bir güzel şey yapayım. Oktavir portreleri ihmal etme ama. Portreleri yapayım. Önümüzdeki olmaz. hafta portrelere başlayalım. Ne dersiniz? Portrelere başlayalım. Efendime söyleyeyim işte bu küçükler için Tevfik abinizle yastık altı hikayeleri onlara da başlayalım. Böyle, çok işimiz olacak önümüzdeki çok, hafta. Öyle yoğun görüyorum. bir günden yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Aman dikkat diyoruz Podcast yüklenmiş mi acaba bugünün podcast'i? Bugünün podcast'i şu anda yüklenmiş olabilir. olabilir. söyleyeyim önceliklidirsinler ya. Bizi canlı yayından önce dinliyor olabilirler. Ben bunları dinledim diye dinleyenler, şimdi şunu diyecek diye başkalarını etkileyenler de olabilir. Tamam. Onlar da canlı yayının nasıl bazı civcivleri varsa alt yayında bazı çilveleri var diyoruz. Ve Modern Sabahları sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir gün mükemmel, bir gün olacak.